وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّارَ أَمَّا بَعْضٍ Evet, Müslümanlar. Yine, daha önceki haftalarda olduğu gibi, bu haftada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi ile karşı karşıyayız. Okuyacağımız hadisi, Şeddad bin Eus radiyallahu an rivayet etmekte. Diyor ki, قَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem, سيد الإستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الإستغفار بم بحثة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسولنا tahsilatına geçeceğiz ve diyor ki hadisin devamında Kale, ve men kalleha minen nehar muqinan biha kim bu yukarıda okumuş olduğumuz bu zikri bu duayı seyyidül istiğfar demiş olduğumuz şeyi gündüzünde yakıyla inanarak söylerse gündüzündeyken sabahladığı zaman yakıyla inanarak söylerse marasını ve Allah azze ve celle yakinen inanarak söylerse Femâte min yevmihi ve o gündüzde ölürse Gündüzünde söyleyip aynı gündüzde ölürse Kable en yumsie akşamlamadan önce Fewve min ehlil jenne o kişi diyor cennet ehlindendir. Gündüz söyledin aynı gün Aynı günün gündüzü vefat ettin diyor ki o cennet ehlindendir. Vemen kaleha minen leyli Kim de o zikri gece yaparsa yaparsa Akşamladığı zaman yaparsa «Ve huve muqinun biha» «Ona yakkine inandığı halde» «Femâte qable en yasbah» «Ve sabahlamadan önce kendisine ölüm gelirse» «Geceleyin» «Söyledi» «Ve gecesinde kendisine ölüm geldi» «Fehue min ehlil cenne» «Oh işte diyor, cennet ehlinden olur» «Yani bu seyyidül istigharın» «Duaların arasında ne kadar önemli bir dua olduğunu» «Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bu hadisten anlıyoruz» «Yani kim bunu söylerse» Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne imanı var ve imanın gereği gibi bir hayatla sergiliyorsa ve bu duayı da yapmışsa o kişi diyor cennet ehlinden olur. Gündüz yapmışsa, gündüz ölürse, gece yapmışsa da gece ölürse bu şekildedir. Biliyorsunuz sabah akşam zikirleri var. Müminin terk etmemesi gereken sabah akşam zikirleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı yapmış olduğu sabah ve akşam virkleri var. Yani dışarıda, başka sağda, solda, tarikatlarda Beş bin, on bin, yirmi bin gibi virkleri, zikirler aramaya gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir fiil kendisinin yapmış olduğu günlük zikirler var. Kim bu zikirleri yaparsa ki şu an okumuş olduğumuz bu hadis o zikirlerden bir tanesi. O zikirlerden bir tanesi ve sadece bu hadisle alakalı mükafatı duydunuz. Kim gündüz yaparsa ölürse Rabbin cennet ehlinden olur. Kim gece yaparsa ölürse cennet ehlinden olur. Onun için biz sabah ve akşam zikirlerine önem verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde bizler de yapmaya çalışalım. Şimdi hadisimizin bir ismi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyacağımız bu hadise bir isim koymuş. O is o hadisin ismi de Seyyidul İstiğfar. İstiğfarın Efendisi demek. İstiğfarın Efendisi. Allah Azze ve Celle'ye günahlarımızdan affedilmek için... Bize mağfiret etsin diye dua ederken Allah Azze ve Celle'ye yalvarırken kurmuş olduğumuz o kelimelerle alakalı bir şey ki bunun en güzeli tabiri caizse istiğfarların en iyisi en efendisi manasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi ve alimler bu duaya seyyidül istiğfar duası diyor. Rabbim en güzel şekilde manasını anlamayı istiyor. Ve anladıktan sonra da her gün bu zikri yapıp zikrin içerisinde gerekecek şekilde amel işlemeyi, o ameli hayata dökmeyi hepimize nasip etsin. Şimdi Müslümanlar, Seyyid-ül duası ile anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sabah akşam her gün yapmış hiç terk etmemiş. O zaman biz müminler, Müslümanlar da bunu her gün yapmamız gerekir. Bu dua ile bizler Rabbimize, bu istiğfar ile bizler Rabbimize diyoruz ki, Ya Rabbi senin ile bizim aramızda bir münasebet vardır. Yani bu dua, bu istiğfar müminin Allah ile arasındaki bir münasebetinin beyanıdır. Allah Azze ve Celle ile aramızdaki bir ahitleşmenin bir beyanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısı olmasına rağmen, peygamberlerin soruncusu, peygamberlerin efendisi olmasına rağmen, Allah azze ve celalinin en sevdiği kul olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi günde 70 defa Rabbine istiğfarda bulunurdu. Bir rivayete göre 100 defa Rabbine istiğfarda bulunurdu. Bu e, duanın sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İstiğfar ilk baktığımızda gözümüze takılan hani günahkar bir kişinin Rabbine kendisini affettirmesi için Rabbine sunmuş olduğu iltica manasına gelen birkaç kelime olarak algılıyoruz. Resul-u Sallam biliyoruz ki günahsızdır. Niçin Allah'ın Resulü 70 sefer, 100 sefer günde istiğfarda bulunuyor Rabbine? O günahsız olan birisi olmasına rağmen günde 100 sefer Rabbine istiğfarda bulunuyorsa bizim ne durumda olmamız lazım? Siz düşünün Müslümanlar. İlk önce istiğfarın ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. İstiğfarla alakalı af ve gufran Allah azze ve celle'nin iki vasfı söylenmiş. Allah avfurdur ve gufrandir. Allah Azze ve Celle, gafurdur. Yani affedicidir ve mağfiret edicidir. Yani istifarın manası Allah Azze ve Celle'den affedilmeyi, mağfiret edilmeyi, mağfiret olunmayı talep etmek, istemek. Devamlı okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İnne allaha avfuvun gafur, innne gafurur rahim. Devamlı Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını okuyoruz ayetlerde. Allah Azze Celle'nin alim olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin semih olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin ra'uf olduğunu, cabbar olduğunu, mütekebbir olduğunu veyahut Allah Azze ve Celle'nin gafur veyahut afu olduğunu devamlı okuyoruz. Bunlar Allah Azze Celle'nin isimleri ve sıfatları. Ama ne yazık ki Müslümanlar bizler Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını hakkıyla, sıfatlarını ve isimlerini hakkıyla bilmiyoruz bizi dünyada ve ahirette ebedi saadete ulaştıracak olan bir şeydir ki bu Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilmek ve Allah'a o doğrultuda bir hayat sunmak için bunlar çok önemlidir ama ne yazık ki bizler Rabbimizin daha isim ve sıfatlarını tam olarak bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki ayetinde en güzel isimler Allah'a aittir Allah'a yalvarırken Allah'a dua ederken Allah'a yöneleceğiniz zaman onlarla Allah'a dua edin ve Allah'a yalvarın diyor. Yani, وَلِلَّهِ الْاَسْمَعُ الْحُسْنَا فَدُعُوهُ بِهَا O isimlerle Rabbinize dua edin. Allah Azze ibadet etmeyi, dua etmeyi, kendisine yönelmeyi, iltica etmeyi dahi kendi isim ve sıfatlarıyla yapılmasını bizden talep etmişken biz hala daha Rabbimizin isim ve sıfatlarını bilmiyorsak o zaman gerçek manada hayatımızı bir gözden geçirmemiz gerekir. <gülüyor> Rabbim inşallah kendisinin isim ve sıfatlarını en güzel şekilde bilen ve gereği gibi gereği gibi yaşayan, gereği gibi amel eden kullarından bizleri kılsın. <gülüyor> Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını düşünmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle sadece en güzel isimler Allah'a aittir deyip isimleri saymamazlık yapmamış. Tüm isimlerini Kur'an'da farklı farklı yerlerde defalarca üzerine basarak zikretmiştir. Allah Azze ve Celle, inna allaha khabirun bima ta'melun ta demiştir. Kur'an'ın yüzlerce ayetinin sonunda. Allah yapmış olduğunuz işlerden haberdardır. Ne demek? inna allaha khabirun bima ta'melun ta inna allaha basirun bima ta'melun ta Allah Azze ve Celle, yapmış olduğunuz işleri görücüdür. inna allaha semirun Allah Azze ve Celle işiticidir. Defalarca, onlarca, yüzlerce ayetinin sonunda Allah Azze ve Celle bu sıfatlarını açıklamaktadır. Bu sıfatlara kulak vermemiz ve bizden istenilen hayatı yaşamamız için Allah Azze ve Celle bunları devamlı tekrar etmiştir. Mesela Allah'ın haber olduğunu tam manada bilmeyen yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyden haberdar olduğunu veya Allah Azze ve Celle'nin her şeyi işiteceğini Allah'ın bu sıfatıyla alakalı Allah Azze ve Celle'nin bu vasfıyla alakalı o değeri Allah Azze Celle'ye tam vermezsek vasfını sıfatını eksik verirsek yani Allah muhafaza, itikadımızda Allah Azze ve Celle'nin her şeyden haberdar olduğunu eksiltirsek muhakkak suretteki bu eksikliğimizi gidip başka bir efendiye veya zata vermek zorundayız. Onun için günümüzde Allah'ın habir ve semih sıfatını, alim sıfatını tam manasıyla anlayamayanlar tabiri caizse Allah Azze ve Celle'nin üzerindeki o vasfı eksik tuttukları için gidip efendilere veyahut zatlara vermişlerdir ve ondan sonra ise o efendi bazen onlar için otobüsün tekeri olur Bazen uçağın kanadı olmuştur, bazen silahındaki mermi olmuştur. Çünkü niye? Başı sıkıştığı zaman sanki o efendinin onun halinden haberdar olduğunu bilerek ondan medet istemiştir. Halbuki her şeyden haberdar olan, her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyi gören Allah Azze ve Celle'dir. Sıkıştığınız zaman Rabbinize yalvarın. Yani inallaha kabirunu okuyalım biz Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde okuyalım. Yüz sefer okuyalım, bin sefer Kur'an'ı hatmedelim. Ama Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına, vasıflarına, isimlerine hakkını vermezsek, gerekli itikadı yapmazsak, gerekli şekilde inanmazsak Allah'ın sıfatları hususunda başkalarına Allah muhafaza kaymış oluruz. Onun için Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bilmemiz gerekir ki ibadetimizi en güzel şekilde yapalım. Çünkü Allah'ın sıfatlarını düşündüğü zaman kişi ''Elem ya'lem bi'enne Allahe yara'' bilmez misin ki seni gören bir Rabbin var. Bilmez misin ki seni gören, seni işiten, senin her halinden haberdar olan bir Rabbim var. Bu ayetin derinliklerine indiğimiz zaman, ayeti düşündüğümüz zaman türlü tüylerimiz ürperiyor. Zifiri karanlık bir meydanda veya işte sahrada simsiyah kayanın üzerindeki karıncanın ayaklarını gören ve ayak seslerini işiten bir Rabbimiz var bunu alimler teşbih olarak veriyorlar. Yani insan en karanlık olarak nasıl düşünebilir? Böyle bir düşünceye sahip olabilir. Onu dahi gören ve bu görme ve işitme hususunda kendisine hiçbir ağırlık olmayan bir ilahımız var. O zaman o ilahın isim ve sıfatlarını en güzel şekilde bilelim ve hayatımızı o isim ve sıfatları göre şekillendirmeye çalışalım. Allah Azze ve Celle bu hususta bizlerin yardımcısı olsun. Evet Müslümanlar tekrar istiğfara dönecek olursak İstiğfar, tevbe ile arasında fark var. İstiğfar için günaha şart yoktur. Yani ille bir günah işleyeyim de ondan sonra istiğfar edeyim. Günah işleyeyim de ondan sonra tevbe, Rabbimden bağışlanma isteyeyim diye tevbedeki olan günah şartı yoktur istiğfarda. Tevbenin, tevbe günahtan sonra gelip istiğfar ise ibadetten sonuna gelir. İstiğfar için günah işleme şartı yok. Yani niye istiğfar edeyim ki ben günah işlemedim? Değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahsız olmasına rağmen günde yüz sefer istiğfar etmişse sen de edeceksin, ben de edeceğim. hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği kadar etmemiz gerekir. O Allah'ın Resulü olmasına rağmen yüz seferse bizim de o kadar söylememiz gerekir. Onun için günah daha sonra tövbe gelir ama istiğfar her daim söylenmesi gereken bir zikirdir. Her an Rabbimize... Bizi, günahlarımızı bağışlaması için Rabbimize yönelmemiz Rabbimize sığınmamız gerekir. Ve bir de baktığımız zaman bakıyoruz ki biz ibadetlerin akabinde hemen Rabbimize istifarda bulunuyoruz. Mesela namaz kılıyoruz veya hacca gidiyoruz veya başka bir amel yapıyoruz. Amelimiz bitirdikten sonra Estağfirullah, Estağfirullah Estağfirullah Allahümme entesselam ve min kesselam Tebarek Tiyadel Celal ve İkram diyoruz. Namaz kılıyoruz, akabinde istiğfar ediyoruz. Namaz kötü bir film mi ki akabinde istiğfar ettik? He anlaşılıyor ki ibadetlerden sonra istiğfar yapılması gerekir. Peki bunun ne sebebi nedir? Belki daha önce bahsetmiştik. Konusu geldiği için tekrar hatırlatayım. Nedir bunun sebebi? Ya Rabbi sen bize namazı emrettin. Namaz ibadetinden başlayalım ki tüm ibadetler bu şekildedir. Ya Rabbi sen bize bir namaz emrettin. Namazı da bize nasıl kılmamızı göstermen için bir Rasul gönderdin. O Rasul önümüzde doğru dört dörtlük bir namaz kıldı ve bize namazı öğretti. Ama şu aciz insanlar, ama şu aciz bedenimiz o kadar aciz ki senin huzurunda dört dörtlük bir namaz kılamıyoruz. Senin huzurunda kılmış olduğumuz şu namaz onda onluk üzerinden belki onda bir. Çünkü dördüncü rekata geliyoruz, birinci rekatta, ikinci rekatta ne okuduğumuzu hatırlamıyoruz. Dördüncü rekattayken veya çok da ileri gitmeye gerek yok. İkinci rekattayken birinci rekatta ne okuduğumuzu hatırlamıyoruz. İşte selam verince böyle bir kusurdan eksiklikten dolayı Ya Rabbi estağfirullah diyoruz. Estağfirullah Ya Rabbi namaz kıldım ama nasıl bir namaz kıldım? Eksiklerimi sen kabul et dercesine Rabbimize niyazda bulunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin Yaptığı ibadetler gibi Allah Azze bize ibadetlerde huşul olmayı nasip etsin. Evet. İstiğfar kişinin kusurunu bilmesinin, eksikliğini anlamasının ifadesidir. Bu çok önemli Müslümanlar. İstiğfar etmek, Rabbimizden günahlarımızın bağışlanmasını istemek, mağfiret talep etmek neymiş? Kusurlarımızın ve eksikliklerimizin bilincinde olmaktır. Ya Rabbi biz kusurluyuz, eksiyiz. Biz aciz insanlarız deyip bunun bilincinde olmaktır istiğfar, istiğfar etmek. Bunu Allah Azze ve Celle'ye ifade etmektir. Estağfurullah diyen bir kişi, kusurunu bilmiş, hatasını anlamış manasına gelir. Tabi bu burada şu çıkıyor o zaman. Biz bir amelden sonra, bir işten sonra estağfurullah dediksek, estağfurullah deyip Rabbimize yönelmişsek, burada Rabbimize şöyle bir söz veriyoruz. Ya Rabbi, ikinci kılacağım namazda, Dost doğru olacağım. Veya ikinci yapacağım bu ibadetle alakalı ikincisini yapacağım bu ibadette dost doğru olacağım. Estağfurullahın manası o. Ne dedik Rabbimize itiraf ettik namazı bitirdik dedik ki estağfurullah ya Rabbi. Eksik kıldık kafamız başka yere gitmişti. Şuurumuz yoktu. Senin huzurunda olduğumuzu unuttuk. Estağfurullah dedik. Dedik ki öyle kıldıysak ikindi de sana söz veriyorum Ya Rabbi namazı dosdoğru kılacağım. İlkinde de bilisek akşamda sana söz veriyorum ya Rabbi namazı dosdoğru kılacağım demek. Çünkü istiğfar demek insanın hatasını anlayıp Rabbe yaklaşmak, Rabbe yönelmek demek. <gülüyor> Yine istiğfar bir hatayı yaptıktan sonra tekrarur etmemesi için söylenilen bir sözdür. Bir hata yaptıktan sonra tekrar etmemesi için. Hata yaptık, eksiklik yaptık. Aynı eksikliği tekrar yapmamak için Allah Azze ve söz vermektir. Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemektir. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde diyor ki لَا سَغِيرَةَ مَعَ الْاِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الْاِصْتِغْفَارِ Diyor ki ısrar olarak, ısrar edilerek küçük günah yoktur. Yani bir kişinin küçük günahı olabilir. İnsan Günahlardan korunmuş, günah işlemeyen, varlık olarak algılanan bir şey değildir. Beşerdir, şaşardır. Günahlar olabilir. Küçük günahlar işlemiş olabilir kişi. Diyor ki küçük günahların üzerine ısrar etmek artık o günahların küçük ismini kaldırıp yerine büyük ismini indirir. Ne demek? Israr da, şey küçük günahlarda ısrar yoktur. Yani küçük günahlarda ısrar, bir şey olmaz küçük günah yapalım gitsin değil. Küçük günahlarda ısrar yoktur. Allah muhafaza küçük günahlar büyüye çevrilir. وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ İstiğfarla beraber de büyük günah yoktur. Yani bir kişi, diyelim ki bir hataya düştü, bir iş yaptı ve Rabbine istiğfar ederse Allah Azze Celle onu affedecektir. Bunun bilincinde olmak ama bu bizi günah işlemeye kesinlikle teşvik etmeyecektir. Bununla alakalı Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Kötü bir iş yapmış veyahut nefsine zulmetmiş olanlar yok mu? Büyük günah veya küçük günah. Allahu u Alem buradaki e, müfessirlerinde değil, büyük günahtan bahsedilmiş. Bir günah işlemiş, fahişe olan bir günah işlemiş. Veyahut zulüm, e, nefislerine zulmetmişler. Ondan sonra Zekerullah, Allah'ı hatırladılar. Allah'ı hatırlamışlar. Allah Azze ve Celle o anda onların aklına gelmiş. Festeğferu li zunubihim. Ve günahlarından dolayı Allah Azze ve Celle'ye istiğfarda bulunmuşlar. Günah işlemişler. Günahlarının hatasını anlayıp Allah Azze Celle'yi hatırlayıp akabinde istiğfarda bulunmuşlar. وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka zaten günahları kim aff kim affedebilir, mağfiret edebilir ki? Kul bunun bilincinde olarak Rabbine yönelmiş. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar... Yapmış olduğu işlere, yapmış oldukları o şeylere ısrar ederek devam etmezler. Israr ederek devam etmezler. Akabindeki ayette onları cennetle müjdeliyor Allah Azze ve Celle. Onlar cennete girecek olan insanlardır. Bakın hata yapılabilir. Bir zulüm olabilir kişinin hayatında, hepsine zulüm olabilir. Aa, bundan dolayı kişinin hemen o anda hatasını anlayıp Rabbine yönelmesi, Allah Azze hatırlaması, Rabbinden istifarda bulunması... Ve yapılan günahın tekrar geri gelmemesi için günahta ısrar etmemesi gerekir. Çünkü ısrar, günahta devamlı ısrar etmek, aynı şeyi defalarca yapmak Allah muhafaza akabinde kişiye büyük günah getirir, akabinde kişiyi helap edebilir. Evet Müslümanlar, Seyyidül İstiğfardan bahsediyoruz, İstiğfarın Efendisi'nden bahsediyoruz. Bu tabiri caizse Allah Azze ve Celle'den Kulun özür dilemesidir. bu Yani istiğfar etmek, bu kelimelerle, bu cümlelerle Allah Azze ve Celle'ye dua etmek, Allah'a sığınmak, Ya Rabbi senden özür diliyoruz manasına gelen bir terimdir. Ya Rabbi kusurlarımız var, eksiklerimiz var, senden özür diliyoruz manasına gelen bir kelimedir. Evet, Resulullah sellem diyor ki, Sen تقول şöyle demendir. Seyyidü'l istiğfar'a şu an giriyoruz. Nedir o zikir, o dua? O suhhasem diyor ki: "Allahumma." Başlangıcı neyle? Duanın başlangıcına ile "Allahumma." Ne demek? "Allahumma." Ey Allah'ım, ey Rabbim. "Allahumma." İfadeye dikkat edin. Benim Allah'ım. Benim Rabbim. Ey Allah'ım. Bunu bu duayı yapan Allahümme diyen herkes şunu bilmesi gerekiyor. Ben şu şeklimle Rabbime sesleniyorum. Hiç aracı, aracı ihtiyacı duymadan, hiçbir makama, mevkiye, efendiye, zata hiçbir ihtiyacı olmadan ben Rabbime sesleniyorum ve Rabbim beni duyuyor. Bunu düşünmesi lazım. Her Allahümme diyen kişi Allah Azze ve Celle, benim Allah'ım Ey Allah'ım diye seslenen kişi Allah Azze ve Celle duyuyor. Günahı ne olursa olsun, kusuru ne olursa olsun Allah Azze Celle kişinin bu sesini duyuyor. Kulum bana seslendi diyor Allah Azze ve Celle. Tövbe etmek için, istiğfar etmek için başka efendilerin kapısına gitmeye gerek yok. Sünnette olmayan, bidat ve hurafe şekilde insanlara tövbe dağıttığını zanneden bidatçılar piyasada gezmekte. İnsanlara tövbe dağı, tövbe dağıtılır mı ya? Tövbeyi Allah Azze ve Celle verir. Sen Rabbine karşı günahlarından dolayı tövbe versin. Allah da tövbeni bağışlar. Tövbe için, istiğfar için araya kul sokmak veya araya başkalarını koymak olabilir mi? İşi öyle abartmışlar ki Müslümanlar. Göreniniz, duyanınız vardır. Şeyh Efendi sandalyesinde, kürsüsünde oturuyor. O da komple dolu tövbe almaya gelen Müslümanlar arkadaşlar gelmişler. Şeyh Efendi hepsiyle teker teker el sıkışamayacağından dolayı böyle yollar şeklinde düşünün ki Şeyh Efendi'nin eline 20 tane 30 tane ip vermişler. Efendi bu ipi tutuyor. Herkes de o ipe tutunuyor. Var belki orada 200-300 kişi. Herkes o ipten tutuluyor. O ipten tutanlar tövbe alıyor. O ipten tutan kişilere Şeyh Efendi tövbe ettiriyor ve onların tövbesi kabul oluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tövbe Günah yapıldığı zaman kim olursa olsun, 99 kişiyi öldürüp günahlarının bağışlanmasını isteyen, günahından dolayı pişman olan kişi var. Daha önceki ümmetlerde yaşamış. Bir rahide gidiyor diyor ki ben 99 kişi öldürdüm tövbe etmek istiyorum. 99 kişi öldürdüm. Bir kişi öldüren tüm dünyayı öldürmüş gibidir. Ama tövbe etmek istiyor, Allah'a yönelmek istiyor. Diyor ki ben 99 kişiyi öldürdüm ve tövbe etmek istiyorum. O diyor ki senin tövben yok, rahibi de öldürüyor. 99 kişi, 100.sü rahip oluyor. Ondan sonra o zamanda yaşayan bir Allah dostunun, Allah'ı iyi tanıyan, Allah'ı bilen, hakkı bilen birisinin yanına gidiyor. Diyor ki ben 99 kişi öldürmüştüm, tövbe etmek için bir rahibin yanına gittim, senin tövben yok dedi, onu da öldürdüm. Bana tövbe var mıdır? O Allah adamı da diyor ki tövbe kıyamete kadar açık olan bir kapıdır. Günahın ne olursa olsun, Rabbine yönelirsen, Allah Azze ve Celle tövbene icabet eder. Allah Azze ve Celle sana icabet eder. Seninle alakalı Allah kendi katında hüküm verecektir. Ama tövbe kapısı kıyamete kadar açıktır. Tövbe etmek istiyorsan diyor, bu diyardan uzaklaş, felanca yerde insanların Allah'a ibadet ettiği bir memleket var. Oraya git, oradaki insanlarla yaşa, sana ölüm gelinceye kadar da oradan çıkma diyor. Kendisine tövbe için bir yol gösteriyor. Ve o kişi oraya giderken ölüyor. Yolda ölüyor o kişi oraya giderken. Melekler geliyor. Ve cehennem melekleriyle cennet melekleri almak için tabiri caizse tartışıyorlar. Allah Azze ve Celle başka meleğini göndererek hüküm vermek için başka meleğini gönderiyor. İşte tartışma sebeplerini soruyor bildiği halde. Ve işte diyor ki işte bu yüz kişi öldürmüştü. Çok büyük günahları vardı. Velev ki oraya giderse da, giderken dahi ölmüş olsa bu cehennemliktir. Biz bunu cehenneme götüreceğiz. Cennet meleklerine diyor ki hayır bu tövbe etti ve tövbesinin delili olarak da yerinden çıktı ve Allah Azze ve istediği o beldeye gidiyordu. O yolda öldüğü için biz bunu cennete alacağız. Öyle kasımlaşırken Allah Azze ve Celle haber gönderiyor. Diyor ki ölçün bakayım hangi yere daha yakındır? Çıktığı yere mi yoksa varmak istediği yere mi? Varmak istediği yere bir adım daha yakın. Ve Allah Azze ve Celle cennet meleklerini almasını emrediyor. Düşünün 99 kişi, 100 kişi öldürmüş. Rabbine yönelmiş. Allah Azze ve Celle tövbesini kabul etmiş. Tövbenin kabulü için sadece ve sadece Allah'a yalvarmak var. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda boyun bükmek var. Gözyaşı dökmek var. Günahtan pişman olmak var. Ve o şekilde Rab'be iltica etmek var. Başkalarını araya koymaya... Kesinlikle gerek yok. Evet. <gülüyor> Allahümme dedik, ey Allahım ente Rabbi. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Duanın başı. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Burada Allah Azze ve Celle'nin bizim Rabbimiz olduğunu ilan ve itiraf ediyoruz. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Bunun manası şu demek. Ya Rabbi sen bana Benim yapmış olduğum şeyleri yaptıran, yapmadığım şeyleri de bana yaptırmayan bir ilahsım. Ben bir şey yapıyorsam sen emrettiğin için yapıyorum. Ben bir şey yapmıyorsam, ben bir şeyden uzak duruyorsam sen emrettiğin, nehyettiğin için uzak duruyorum demektir. Allahümme ente Rabbinin manası. Yani Allah'a hayatımızda Rah kabul etmek. Sadece duamızda değil. Allahümme ente Rabbi. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Hayatımın her anında, evimde, dükkanımda, ticaretimde, her şeyimde sen benim Rabbimsin. Bütün işim sana sorulur, sana sunulur demektir bunun manası. Devam ediyorum. <Sessizlik> La ilahe illa ente halakteni. Diyor ki Allah Azze ve Celle e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarda Senden başka ilah yoktur ve beni sen yarattın. Senden başka hiçbir ilah yoktur ve beni sen yarattın. Burada da kişi yine kendisinin Rabbi olduğunu ilan etmiş olduğu Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatını söyler ki ya Rabbi beni sen yarattın senden başka da hiçbir ilah yoktur. Benim sahibim benim ve benim sahip olduklarımın sahibi sensin ya Rabbi demek. Beni sen yarattın benimle sahip olduğum şeylerin her şeyin Rabbi sensin. Kişi diyor dünyada 3 şeye sahip olur. Birincisi kendi bedenidir. Allah Azze Celle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Seni yetim olarak bulduk ve büyütmedik mi, barındırmadık mı? Beden olaraktır. Seni dalalette bulduk ve hidayet etmedik mi? İkincisi ise kişinin ilmidir, imanıdır, hidayetidir. Üçüncüsü ise malıdır, mülküdür. Ve vecebeke ailen feagına Seni fakir bulduk zenginleştirmedik mi? Kişinin dünyadayken üç şeye sahip olması vardır. Bedeni, ilmi, imanı, hidayeti ve malı mülkü. İşte biz diyoruz ki ya Rabbi sen bu bedenin ve onun sahip olduğu her şeyin Rabbisin. Onlar hususunda sana danışırız. Onlar hususundaki tek merci sensin demektir. <gülüyor> Devam ediyorum. Ve ene abduke Allahümme ente Rabbi. La ilahe illa ente halakteni. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Sen kendisinden başka ilah olmayansın ve sen beni yarattın. Ve ene abduke ben de senin kulunum kölenim manasından. Ve ene abduke ben de senin kulunum kölenim. Yani Allah Azze kulu olduğumuzu Allah Azze ve Celle'nin kölesi olduğumuzu Rabbimize itiraf ediyoruz. Bunun manası da şudur. Ya Rabbi sen bana neyi emredersen ben onu yapacağım. Sen beni neyden yasaklarsan neyi edersen ben de Ondan sakınacağım. Çünkü ben köleyim, sen benim efendim, sen benim Rabbimsin demektir. Yani kölelik, abut kölelik demek, kulluk demek, kul ise kendisine emredileni yapar. Kul kendisine emredileni yapar. Kim tarafından? Efendisi tarafından, Rabbi tarafından. O zaman biz lisar haliyemizde diyoruz ki ya Rabbi sen bize neyi emredersen biz onu yapacağız, neyi yasaklarsan ondan sakınacağız. وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعَ Diyor ki yine Ve ben gücüm yettiğince ya Rabbi senin vaadin ve ahdin üzereyim. Ve ben ya Rabbi gücüm yettiğince senin vaadin ve ahdin üzereyim. Bunu derken de bizler şöyle diyoruz. Ya Rabbi hani biz aramızda bir anlaşma yapmıştık ya aramızda bir ahitleşme yapmıştık ya işte ben o ahit üzerindeyim. Ya Rabbi hani sen bize "Elestu bi Rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiştin ya. Biz de hani evet sen bizim Rabbimizsin demiştik ya sana. işte biz hala o ahit üzerindeyiz, o anlaşma üzerindeyiz. Biz bunu Allah Allahu Teala'ya söyledik mi? Söyledik. Allahu Teala dedi ki bize "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Biz de dedik ki evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bu anlaşmayı, bu ahdi hatırlayın Müslümanlar. Allah Azze ve Celle ile bizler birer ahit yaptık. Anlaşma yaptık. Anlaşmanın altına imza attık. İşte وَاَنَا عَلَىٰ اَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ Gücüm yettiğince ben senin ahdin ve vaadin üzereyim manası da budur. Evet. Yine bunu derken bizler diyoruz ki, Ya Rabbi hani Sen bize benim istediğim şeyi, emrettiğim şeyleri yaparsanız, nehyettiğim şeylerden sakınırsanız, size göndermiş olduğum dine sımsıkı sarılır, kitabıma sımsıkı sarılır ve şeytandan uzaklaşır, yalnız bana kulluk yaparsanız, sizi cennetime sokacağım diye bir vaatte bulunmuştun ya, bizler işte o vaat üzerindeyiz. Ya Rabbi, bizler o vaat duran insanlarız deyip Allah Azze ve Celle'ye vademizi söylemektir. Allah Teala Celle diyor ki ayetine "Ve men ya'mal mines salihat min zekerin ev untha ve mu'min" Mümin oldukları halde erkek veya kadın kim salih amel işlerse yani Allah Teala'nın emirlerini duyar, yerine getirirse, yasaklarından kaçınırsa, hayatında salih ameller yaparsa Onlar işte cennete gelecek olanlardır. Ve asla azıcık dahi olsa zulme uğramazlar. İşte biz Rabbimize diyoruz ki Ya Rabbi bizler bu ayetin vaadinin üzerinde hala bu ayetin vaadinde anlaşmasındayız. Bizler Allah Azze ve Celle ile bir anlaşma yaptık. Allah Azze ve Celle vaadi üzerindeyiz. Kitabındaki tüm ayetleri Rabbimize diyoruz ki Ya Rabbi biz kitabındaki tüm ayetlerle alakalı senin vaadin üzeriyiz. Hala sözümüzün ardındayız demek istiyoruz. Evet. Bu kelime, bu dua aynı şekilde bize şunu da hatırlatması gerekiyor. Ya Rabbi insan bir haram işleyecek olursa, bir günah işleyecek olursa hemen bu sözü hatırlarsa o haramı terk etmesine vesile olabilir. Bir haram işlerken kişi Allah'a şöyle diyebilir mi? Ya Rabbi ben seninle bir anlaşma yapmıştım içki içmemek üzerine ama ben o anlaşmayı bozuyorum şu an. O vaadini bozuyorum, içki içiyorum. Veya ben şu an o vaadini bozuyorum, kumar oynuyorum. Veya farklı bir harama işliyorum. Demek manasını düşünürse insanlar direkt o haramdan kendisini engelleyebilir. Çünkü Allah'a biz söz vermiştik. Allah'a isyan etmeyeceğimize dair. Allah'a özellikle bir anlaşma yaptık. Allah'a kesinlikle asi olmayacağımıza dair. İşte insan bir günah işleyeceği zamanda bunu hatırlarsa inşallah Allah Azze ve Celle'ye karşı isyar etmez. Herhangi bir haram fiili de yapmamış olur. Şimdi bir de burada gücümüz gücümüz yettiği kadar, gücüm yettiği kadar, gücüm yettiği kadar ibaresi var. Bu da yani ilk manada emirler için gerekli olan bir şeydir. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ki sadaka verin. Biz diyoruz ki ya bir gücümüz yettiği kadar sadaka vereceğiz. Gücümüz yettiğince sadaka vereceğiz. Veya bize emredilen ibadetlerin tümüyle alakalı, emirlerin tümüyle alakalı emredeceğiz. Ama yasaklarla alakalı bu söz konusu değil. Diyelim ki Allah Azze ve Celle, içkiyi bırakın dedi gücümüz yettiğince içkiyi bırakacağız. Yani içki tiryakicilik sadece günde bir şişeye düşüreceğiz gücümüz buna yetiyor. Veya kumar-ı istahatlıda bir sefer oynayacağız. Veya faizi sadece çok az alacağız. Gücümüz buna yetiyor. Değil. Haramlar kesindir. Haramlarda güç yetirme veya yetirmeme yoktur. Haramlar direkt ne yapar? Faaliyete dökülmek ister. Ama diğer emirlerde insan gücü yettiğince samimi olarak gücü yettiğince elinden geleni yapmaya çalışır. Bir de yine gücü yettiğince ile alakalı biz ki Rabbimize. Han diyor ya gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzereyim. Onun manası Yani ya Rabbi şu damarlarda bu kan dolaştığı müddetçe şu alıp vermiş olduğum nefes vücudumda bulunduğu müddetçe ben sana bu ahdinde ve vaadinde sadık olacağım ya Rabbi diye Allah Azze ve Celle'ye söz vermektir. <gülüyor> Yine devam ediyorum. Allahümme inni a'idu bike min şerri ma sanatu diyor ki ya Rabbi yapmış olduğum işlerin şerrinden de kötülüğünden de Sana sığınırım. Duanın devamında. Yapmış olduğum işlerin kötülüğünden, şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi. Burada Allah Azze ve Celle'ye sığınma vardır. iltica vardır. Müminlerin Allah'tan başka hiçbir barınakları, sığınakları yoktur. Dönüş Allah Azze ve Celle'ydir. Hepimiz Allah Azze ve Celle'ye sığınmak zorundayız. La <gülüyor> mel ce'e ve la men ce'e ileyke. Yalnız ya Rabbi senden yine sana sığınırız. Bizim hiçbir barınağımız, hiçbir sığınağımız yok sana sığınırız. Sen'den de sana sığınırız. ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sonra bize döndürüleceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ Allah'tan geldik, Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Bunların hepsi, ya Rabbi bizim sadece tek barınağımız, tek sığınağımız, tek dönüş yerimiz vardır. O da sanadır deyip Allah Azze bu şekilde iltifat etmek. <gülüyor> evet devamında ise Ebu leke bi nimetike aleyye Ve Ebu'u Ve Ebu'u bi zembi Diher bidragte Ve Ebu'u leke bi zembi Diyor ki Üzerimdeki nimetlerinle ve günahlarımla Sana geldim Veya üzerimdeki nimetlerimi Ve günahlarımı Sana itiraf ediyorum Ve bunları kabul ediyorum manasındadır Ya Ya Rabbi Sen bize bu kadar nimet vermene rağmen bu nimetlerin hepsini teker teker itiraf ediyorum. Sen bize bu nimetleri bahşettin. Bundan dolayı bizler ise bazı günahlar işledik. Hem nimetleri hem günahları kabul ediyoruz ve itiraf ediyoruz diye Allah Azze ve yönelmek. <gülüyor> Müslümanlar nimetleri itiraf, nimeti itiraf. Allah Azze ve vermiş olduğu nimetin bilincinde olmak gerçekten çok büyük bir imandır. Çünkü binlerce, milyonlarca, belki milyarlarca insan var ki Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetin bilincinde değil. Nimet olduğunun bilincinde değil. Onun için nimetlerin hepsinin hesabını Allah Azze ve Celle'ye vereceğiz. Elimizdeki tüm nimetlerin hesabından, tüm nimetlerden sorulacağız. Bakın bir gün Ömer radıyallahu an gece açlığından dolayı, karnı aç olduğundan dolayı uyku tutmuyor ve dışarı çıkıyor. Ve yolda giderken Ebubekir Bekir radiyallahu anha rastlıyor. Ebu Bekir radiyallahu anha. Diyor ki niye çıktın? Diyor ki seni çıkartan sebep beni de çıkarttı ey Ömer. Sen açlıktan dolayı şu an dışarı çıktın geziyorsun. Aynı şekilde ben de açlıktan dolayı uyuyamadım. Evlerinde hiçbir şey yok bakın. Evlerinde hiçbir şey yok. Açlıktan dolayı uyuyamamışlar dışarı çıkmışlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aç. Ve üçü birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber... Bir sahabenin evine gidiyorlar. Sahabe kendilerine birkaç kuru hurma ve birkaç bardak da su ikram ediyor. Onları yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iyi dinleyin Müslümanlar. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Bu ayeti okuyor. Sonra diyor o gün Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerden sorulacaksınız. Bakın hangi durumda? Açlıktan dolayı evlerinde hiçbir şey yok. Dışarı çıkmışlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aç. Ebu Bekir de aç, Ömer de aç, başka bir sahabeyle evine gitmişler ve sahabe ise onlara koyun kesmemiş veya önlerine kebap koymamış, önlerine birkaç tane kuru hurma ve su koymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o nimetlere binaen diyor ki Allah azze ve celle katında yarın o gün bu nimetlerden sorulacaksınız. Ömer radıyallahu anh diyor ki Ey Allah'ın Resulü bundan da mı sorulacağız? Hani şu önümüzde birkaç tane kuru hurma Ve bir bardak su bundan da mı sorulacağız? Diyor ki e evet Ömer bundan da sorulacağız. Düşünün yani. Birkaç hurma ve bir bardak sudan dahi o nimetten dahi Allah Azze hesaba çekileceksek Allah Azze ve hesap vereceksek ya bizim halimiz? Onun için Müslümanlar nimetlerin bilincinde olmak lazım. Bu dua ile hem Allah Azze yönelerek hem de amelen hem de beden olarak bu nimetleri itiraf edelim. Nimetlerin şükrünü verelim. Yine başka bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine nimetin itirafından bahsederken bir sahabe ayağa kalkıyor. Aynı bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nimetlerden bahsediyor. Hesaba çekileceksiniz, hesaba çekileceksiniz. Sahabenin biri ayağa kalkıyor. Üzerinde bir peştemal var. Sadece diz kafa ile göbek arasını örtecek bir peştemal. Başka da hiçbir şey yok üzerinde. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben de hesaba çekilecek miyim? Benim ne malım var ne mülküm var sadece sahip olduğum şey şu üzerindeki peştemal. Düşünebiliyor musunuz? Sadece sahip olduğum şu diz kapağım ile göbeğim arasını örten bir peştemal. Ben de hesaba çekilecek miyim? Ha bunların hepsinin ar arsası var, arazisi var, malı var, mülkü var. Benim hiçbir şeyim yok. Diyor ki sen. evet sen de hesaba çekileceksin. Ve ne diyor ki ta ki gölgeden ve sudan dahi hesaba çekileceksiniz. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu o gölgede gölgelendiğinizden dolayı ve vermiş olduğu o su nimetini suyu içtiğinizden dolayı bunun da bu nimetin de hesabını Allah'a vereceksiniz. O zaman böyle bir hesap, böyle bir nimet sorgusu bizi beklemekte. Allah Azze ve Celle bu hususta hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Nimetlere nankörlük yapan değil, nimetlere şükredenlerden olalım. Nimetlere nankörlük yapanlardan değil, nimete şükredenlerden olalım. Şimdi insanların nazarında bir tane hadis var. Hadisi yanlış bir şekilde anlayan, yanlış bir şekilde tevil eden çok insan var bu hadisle alakalı. Diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah kuluna bir nimet verdiğini onu kulun üzerinde görmek ister. Allah kuluna bir nimet verdiğini o nimeti kulun üzerinde görmek ister. Şimdi toplumumuz veya Müslümanlar heva ve heveslerine uyanlar Allah Azze ve Celle'ye Bizde varsa bizi de düzeltsin. Tüm Müslümanları düzeltsin inşallah. Şu manada anlamışlar. Yani benim 1 milyon dolarım varsa 1 milyon dolarlık evde oturacağım. Yüz bin dolarım varsa yüz bin dolarlık arabaya bineceğim. Bin liram varsa bin liralık elbise giyeceğim. Çünkü Allah insana bir nimet verdiği onu üzerinde giymek, üzerinde görmek ister. Şimdi malı mülkü Allah azze ve Celle sana vermiş orada görmek ister diye o malı mülkü yapmış altında son arabası, üstünde fiyakalı elbisesi veya evi barkı neyse bunu soranlara seziyor ki Allah Azze ve Celle bir kula bir nimet verdi ve onu üzerinde görmek ister. Şimdi bu hadisin manası şudur Müslümanlar. Allah bir kula bir nimet verdiği zaman onun şükrünü üzerinde görmek ister. Hani şükredersin dersin dersin ki ya Rabbi sen bana mal verdin bu malın bu malı benim üzerinde görmenin şükrü nedir? Onu infak etmektir. İlim verdin ya Rabbi ilmin Karşıya yansıması nedir? İnsanlara Allah'ın dinini tebliğ etmektir, davet etmektir. Yoksa orada hani insanların kendi tevhillerine göre, kendi yaşayışlarına göre onu o şekilde algılayarak işte öyle bir hayat sürerken de sürmüş olduğu hayata da bu hadisi böyle delil getirerek böyle refah içerisinde tabiri caizse sosyete bir hayat sürmek kesinlikle Müslümana yakışmaz. Çünkü hem de böyle bir dönemde, böyle bir dönemde Müslümanların zulüm ve şiddet altında olduğu, Müslümanların tabiri caizse aç olduğu böyle bir dönemde hiçbir Müslümanın, hiçbir Müslümanın bu şekilde muamele yapması kesinlikle doğru olmaz. Evet, hadisin sonu ise, ''Tagfir li fe innehu la yegfir illa ent'' ''Ya Rabbi beni bağışla.'' Bu itiraflardan sonra, bu itiraflardan sonra diyor ki kişi, ''Tagfir beni bağışla.'' La illa Diyor ki ben muhakkak ki biliyorum ki günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz. Ya Rabbi beni bağışla biliyorum ki günahları da ancak sen bağışlarsın. Ya Rabbi benim sığınacağım tek kapım sensin. Varacağım tek yer merci sensin. Günahlarımı bağışla benim günahlarımı senden başka kimse bağışlayamaz diyerek Allah Azze ve Celle'ye böyle bir dua ediyor. İşte okumuş olduğumuz, manasını vermeye çalıştığımız bu duanın adı, bu zikrin adı seyyid-ül istiğfar. Sabah akşam zikirleri arasında geçen, sabah akşam yapılması gereken bir dua. Allah Azze Celle inşallah bunu bizlere her gün sabah akşam yapmayı ve bu duanın zikrin manasını hayatımızda yaşamayı bizlere nasip etsin. Amin. Dinlediğiniz için Allah Azze Celle hepinizden razı olsun. Sübhaneke Allahümme bihamdik neşhedü ve la ilahe illa ent mestağfirüke Allahümme ve netubu ileykü. ترجمة نانسي قنقر